Anı Kerim meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendiren Nisan Kumru. 5. cüz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elinizin altında bulunan cariyeler müstesna evli kadınlarda size haram kılındı. Allah'ın size emri budur. Bundan başkasını iffetli yaşamak ve zina etmemek kaydıyla mallarınızla mehirle istemeniz size helal kılındı. Onlarla karı-koca ilişkisi yaşamanıza karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir.'' İçinizden mümin ve hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, ellerinizin altında bulunan mümin cariye kızlarınızdan alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilmektedir. Birbirinizden türeyip gelmektesiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri, gizli dost tutmamaları şartıyla ve ailelerinin de izniyle onları nikahlayıp alın, Mehirlerini de adete uygun olarak verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara hür kadınların cezasının yarısı gerekir. Bu cariye ile evlenmek içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmenizse sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Allah size bilmediklerinizi açıklamak ve sizi sizden öncekilerin yollarına iletmek, günahlarınızı bağışlamak istiyor. Allah hakkıyla bilmektedir, hikmet sahibidir. Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister. Nefsani arzularına uyanlarsa, büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. Allah yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında, mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlığa saparak bunu yaparsa, onu ateşe koyacağız ve bu Allah'a çok kolaydır. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız,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 Anne, baba ve akrabanın geride bıraktıklarından her biri için yakın varisler belirledik. Anlaşma yoluyla yakınlık bağı kurduğunuz kimselere de paylarını verin. Bilin ki Allah her şeyi görmektedir. Allah'ın iki cinse birbirinden farklı özellik ve lütuflar bahşetmesi ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Saliha kadınlar Allah'a itaatkardır. Allah'ın korumasına uygun olarak kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. Evlilik hukukuna baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarında yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür. Eğer karı-kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Düzeltmek isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Allah'a kulluk edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara... Yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. Bunlar cimrilik eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden, Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. Biz kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık. Ve bunlar, Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde, mallarını insanlara gösteriş için sarf edenlerdir. Bir kimsenin arkadaşı şeytan olursa, o ne kötü bir arkadaştır. Allah'a ve ahiret gününe iman edip de, Allah'ın kendilerine verdiğinden harcasalardı ne olurdu sanki? Allah, onların durumunu hakkıyla bilmektedir. Şüphe yok ki, Allah zerre kadar haksızlık etmez. O zerre bir iyilikse onu katlar. Kendi katından da büyük mükafat verir. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit tuttuğumuz zaman halleri nice olacak. Küfür yoluna sapıp peygamberi dinlemeyenler o gün Allah'tan hiçbir haberi gizleyemez hale düşerek yerin altında kaybolmayı temenni ederler. Ey iman edenler! Siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinciye kadar, cünüpken de yolcu olan müstesna gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculuk halinde bulunursanız, yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse ya da kadınlara dokunup da bu durumlarda su bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin, teyemmüm edin. Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmüyor musun? Sapkınlığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. Allah düşmanlarınızı daha iyi bilir. Gerçek bir dost, veli olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah kafidir. Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden saptırıyorlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak işittik ve karşı geldik. Dinle, dinlemez olası. Ra'ina diyorlar. Eğer onlar dinledik ve itaat ettik, dinle ve bizi gözet deselerdi, şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olacaktı. Fakat inkârları sebebiyle, Allah onları lanetlemiştir. Artık pek azı inanırlar. Ey ehli kitap! Biz bir takım yüzleri silip dümdüz ederek arkalarına çevirmeden yahut cumartesi yasaklarını çiğneyen kimseleri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden önce sizdekini doğrulamak üzere indirdiğimiz kitaba iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Allah Kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranlara ne dersin? Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseye kıl payı kadar haksızlık edilmez. Bak, nasıl da Allah üzerine yalan uyduruyorlar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 Öyle olsaydı insanlara zerre miktarı bir şey vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna da kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Onlardan bir kısmı İbrahim'e inandı, kimi de ondan yüz çevirdi. Kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter... Şüphe yok ki, ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe, derilerini başka yenisiyle değiştiririz ki acı duysunlar. Allah daima üstündür ve hikmet sahibidir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları da, içinde ebediyen kalmak üzere,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 her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygambere itaat edin. Sizden olan ulul emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve peygambere götürün. Bu elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Onu tanımamaları kendilerine emredildiği halde tağutun önünde mahkemeleşmek istiyorlar. Şeytan da onları büsbütün saptırmanın yollarını arıyor. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. Öyleyse nasıl olur da önceden yapıp ettikleri yüzünden başlarına bir felaket gelince hemen biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik diye yemin ederek sana gelirler. Onlar kalplerindekini Allah'ın bildiği kimselerdir. Onlara aldırma, kendilerine öğüt ver ve onlara durumları hakkında tesirli söz söyle. Biz her bir peygamberi Allah'ın izniyle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 sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu kabullenmedikçe ve boyun eğip teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık, pek azı müstesna bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, bu onlar için hem daha hayırlı, hem de imanları için daha sağlamlaştırıcı olurdu. O zaman elbette kendilerine nezdimizden büyük mükafat verirdik ve onları doğru bir yola iletirdik. Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdirler. Bunlar, ne güzel arkadaşlardır. Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Tedbirinizi alın da savaşa ya ayrı bölükler halinde çıkın veya hep birlikte çıkın. İçinizden bazıları vardır ki pek ağırdan alır. Eğer başınıza bir felaket gelirse Allah yüzüme baktı da onlarla beraber bulunmadım der. ''Eğer Allah'tan size bir lütuf erişirse, sanki sizinle onun arasında bir yakınlık olmamış gibi, keşke onlarla beraber olup ben de büyük bir kazanç elde etseydim.'' der. ''O halde dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz.''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 Şu halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytanın planı, tuzağı daima zayıftır. Kendilerine elinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Sonra onlara savaş farz kılınınca bir de gördün ki, içlerinden bir grup Allah'tan korkar gibi, hatta daha fazla bir korkuyla insanlardan korkuyorlar da, Rabbimiz, savaşı bize niçin yazdın? Bizi yakın bir süreye kadar geri bıraksan olmaz mıydı? diyorlar. Onlara de ki, dünya menfaati önemsizdir. Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır. Ve size zerre kadar haksızlık edilmez. Nerede olursanız olun, ölüm sizi yakalar. Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile... Kendilerine bir iyilik dokunsa, bu Allah'tan derler. Başlarına bir kötülük gelince de, bu senden derler. Hepsi Allah'tandır de. Ne oldu bu adamlara ki bir türlü sözü anlamıyorlar? Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülükse nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik. Şahit olarak da Allah yeter.'' Resulullah'a itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirenlere gelince seni onlara bekçi olarak göndermedik. İşimiz itaat diyorlar. Yanından ayrılınca da içlerinden bir grup, içinden senin söylediğinin tersini kuruyor. Allah da onların içlerinden kurduklarını kaydediyor. Sen de bunlardan yüz çevir ve Allah'a güven. Güvenilecek vekil olarak Allah yeter. Kur'an'ı inceleyip düşünmüyorlar mı? Eğer Allah'tan başka birinden gelmiş olsaydı, onda birçok tutarsızlık ve çelişki bulurlardı. Kendilerine güven veya korku veren bir haber geldiğinde onu yayıyorlar. Halbuki onu Resulullah'a ve aralarından yetki sahibi kimselere götürselerdi, İçlerinden haberin mana ve maksadını çıkarabilenler şüphesiz onu anlarlardı. Size Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı azınız müstesna şeytana uyup giderdiniz. Şu halde Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlu olursun. Müminleri de teşvik et. Allah inkara sapanların gücünü kıracaktır. Allah'ın gücü daha çetin, cezası daha şiddetlidir. Kim güzel bir şefaatte bulunursa, ondan kendisi için bir nasip olur. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, onun da buna denk bir payı olur. Allah her şeyi koruyup hakkını vermektedir. Size bir selam verildiğinde ya daha güzeliyle veya dengiyle cevap verin. Allah, her şeyin hesabını tutmaktadır. Allah ki, kendisinden başka ilah yoktur. Elbette kıyamet günü hepinizi huzurunda toplayacaktır. Bunda hiçbir kuşku yoktur. Sözce, Allah'tan daha doğru kim vardır? Size ne oluyor da münafıklar hakkında ikiye bölünüyorsunuz? Halbuki, kendileri hak ettikleri için... Allah onları küfre geri çevirmiştir. Allah'ın saptırdıklarını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdıkları için asla doğruya yol bulamazsın. Kendileri nasıl inkar etmişlerse, sizin de öyle inkar etmenizi, böylece onlara eşit ve benzer hale gelmenizi isterler. İman edip Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan dostlar edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse, onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün. Hiçbirini dost ve yardımcı edinmeyin. Ancak kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir toplumla ilişki içinde olanlar, yahut sizinle de kendi kavimleriyle de savaşmayı içlerine sindiremeyip size sığınanlar müstesna. Allah dilesiydi, onları başınıza bela ederdi de sizinle mutlaka savaşırlardı. Artık onlar sizi bırakıp bir tarafa çekilirler de sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse, Allah size onların aleyhine bir yola girme hakkı vermemiştir. Bunlardan başka hem sizden hem de kendi topluluklarından yana güvende olmak isteyen kimseleri de bulacaksınız. Bunlar ne zaman fitneye yönlendirilseler hemen dönüp ona dalarlar. Bu sebeple sizden uzak durmaz, Size barışçı davranmaz ve yakanızdan ellerini çekmezlerse, onları hemen yakalayın, ele geçirdiğiniz yerde öldürün. İşte onlar hakkında size apaçık bir yetki vermiş olduk. Yanlışlıkla olması dışında, bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin mümin bir köle azat etmesi, ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir. Ancak ölünün ailesi diyeti bağışlarsa o başka. Öldürülen mümin olmakla birlikte size düşman olan bir topluluktansa mümin bir köle azat etmek lazımdır. Eğer kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir topluluktansa ailesine teslim edilecek bir diyet vermek ve mümin bir köleyi azat etmek gerekir. Bunları bulamayan kimsenin Allah tarafından tevbesinin kabulü için iki ay peş peşe oruç tutması lazımdır. Allah her şeyi bilmektedir, hikmet sahibidir. Kim de bir mümini kasten öldürürse cezası içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatlerine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah katında sayısız ganimetler vardır. Daha önceleri siz de böyleydiniz. Derken Allah size lütufta bulundu. Bu sebeple iyi anlayıp dinleyin. Hiç şüphe yok ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Müminlerden özür sahibi olanlar dışında oturup kalanlar, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmekte olanlara eşit olamazlar. Allah, malları ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah bütün müminlere o güzel geleceği vaat etmiştir. Ama mücahitleri çok büyük bir karşılıkla oturanlardan üstün kılmıştır. Bu karşılık, ondan gelen rahmet, günahların örtülmesi ve üstünlük dereceleridir. Zaten Allah hep günahları örtmekte ve rahmetiyle muamele etmektedir. Kendilerine yazık etmekteyken hayatlarını sona erdirdikleri kimselere, melekler, ne işteydiniz dediler. Onlar, o yerde zayıf görülenlerden idik cevabını verirler. Meleklerse Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya dediler. İşte onların barınağı cehennemdir ve orası gidilecek ne kötü bir yerdir. Erkekler, kadınlar ve çocuklar içinden zayıf sayılanlar, yani çaresiz kalanlar ve hiçbir kurtuluş yolu bulamayanlar müstesnadır. İşte bunları umulur ki Allah affeder. Allah çok affedicidir, günahları bağışlayıcıdır. Allah yolunda hicret eden kimse yeryüzünde gidecek birçok uygun yer ve imkan bulacaktır. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek yurdundan çıkar da sonra ölüm onu yolda yakalarsa artık onun mükafatını vermek Allah'a aittir. Allah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 Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secde ettiklerinde ötekiler arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazlarını kılmamış bulunan bu bölük gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar. Ve bunlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. Kafirler ister ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil, uzak ve unutmuş olsanız da üzerinize ansızın bir baskın yapsınlar. Eğer yağmur yüzünden bir zarar görürseniz veya hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Yine de ihtiyat tedbirinizi alın. Allah elbette kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı bitirince de ayaktayken, otururken ve yatarken Allah'ı anın. Güvenlik içinde olduğunuzda namazı gerektiği gibi kılın. Şüphe yok ki namaz, Müminler üzerine vakitleri belli olarak yazılmış bir ödevdir. Düşman topluluğu takip hususunda gevşeklik göstermeyin. Siz acı çekiyorsanız, şüphesiz onlar da sizin çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Üstelik siz Allah'tan, onların beklemedikleri şeyleri umup bekliyorsunuz. Allah her şeyi bilmektedir, hikmet sahibidir. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğine göre hükmedesin diye hakkı içeren kitabı indirdik. Hainlerden taraf olma. Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok yarlı gayıcı, ziyadesiyle esirgiyicidir. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah, hainli meslek edinmiş günahkarları sevmez. İnsanlardan gizlerler de, razı olmadığı sözü Geceden kurup düzlüklerinde Yanlarında olan Allah'tan Gizleyemezler Allah onların bütün Yapıp ettiklerini kuşatmaktadır Hadi siz dünya Hayatında onlara taraf çıkıp Savundunuz ama Kıyamet günü Allah'a karşı Onları kim savunacak Yahut onlara kim vekil olacak Kim bir kötülük Yapar veya nefsine zulmeder de Sonra Allah'tan Mağfiret dilerse Allah'ı çok yarlıgayıcı ve esirgiici bulacaktır. Kim bir günah işlerse, onu ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Allah her şeyi bilmektedir, büyük hikmet sahibidir. Kim de bir hata veya günah işler, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz ağır bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Allah'ın sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir güruh seni yanıltmaya yeltenmişti. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş, bilmediğini sana öğretmiştir. Sana Allah'ın lütfu gerçekten büyük olmuştur. Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka verilmesini yahut bir iyilik yapılmasını ya da insanların arasının düzeltilmesini isteyenler müstesnadır. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa, biz ona ileride büyük bir karşılık vereceğiz. Yolun doğrusu kendine apaçık belli olduktan sonra Resulullah'a karşı çıkan ve müminlerin yolundan başkasını izleyen kimseyi saptığı yönde bırakırız ve onu cehenneme atarız. Orası varılacak ne kötü bir yerdir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan başkasını dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan büsbütün sapıtmıştır. Onlar Allah'ı bırakıp ancak bir takım dişi putlardan medet umuyorlar. Başkasından değil. İsyankar şeytandan direkte bulunuyorlar. Allah şeytanı lanetlemiştir. O da, kullarından belli bir pay alacağım, onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara kaptıracağım, kesinlikle onlara emredeceğim de, hayvanların kulaklarını yaracaklar, emredeceğim de, Allah'ın yarattığını değiştirecekler demiştir. Allah'ı bırakıp da, Şeytan'ı dost edinen kimse elbette apaçık bir ziyana düşmüş olur. Şeytan onlara durmadan vaat eder, boş ümitler verir. Şeytanın onlara söz vermesi aldatmadan başka bir şey değildir. İşte onların yeri cehennemdir. Ondan kaçıp kurtulacak bir yerde bulamayacaklardır. İman edip,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 Ve kendisi için Allah'tan başka bir dost da, bir yardımcı da bulamaz. Erkek olsun, kadın olsun, her kim iman etmiş olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yaparsa, işte onlar da cennete girer ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. İşini güzel yaparak kendini Allah'a veren ve İbrahim'in Allah'ı bir tanıyan dinine tabi olan kimseden Kimin dini daha güzel olabilir? Ve Allah, İbrahim'i dost edinmiştir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve Allah her şeyi kuşatmaktadır. Senden kadınlar hakkında açıklama istiyorlar. De ki, onlara ait hükmü Allah ve kitapta size okunan ayetler açıklıyor. Onlar için yazılanı kendilerine vermediğiniz, Nikahlamak da istemediğiniz yetim kadınlar hakkında, çaresiz çocuklar hakkında, yetimlere adil davranmanız hususunda sizi okunup duran ayetler açıklıyor. İyilik olarak ne yaparsanız, şüphesiz Allah onu eksiksiz bilmektedir. Eğer bir kadın, kocasının kötü muamelesinden yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir uzlaşmaya varmalarında Onlara günah yoktur ve sulh hayırlıdır. Nefisler de cimriliğe meyillidir. Eğer güzel davranır ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ne kadar üzerine düşseniz de, kadınlar arasında adil davranmaya güç yetiremezsiniz. Bari birine büsbütün kapılıp da, diğerini askıdaymış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir, ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, engin rahmet sahibidir. Eğer karı-koca ayrılırlarsa, Allah bol rızkından onların ihtiyaçlarına giderir. Allah'ın lütfu geniştir, hikmeti sonsuzdur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere, ve size kesinlikle itaatsizlikten sakının diye emretmiştik. Eğer inkara saparsanız biliniz ki, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Güvenmek için Allah yeter.'' O isterse ey insanlar, sizi toptan yok eder de yerinize başkalarını getirir. Allah'ın gücü kesinlikle buna yeter. Dünya mükafatını isteyenler bilsinler ki, Allah nezdinde hem dünya hem ahiret mükafatı vardır. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine de olsa adaletten asla ayrılmayın. Allah için şahitlik eden kimselerden olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar, veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar eden kimse iyice sapıtmıştır. İman edip sonra inkâr edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkâr edenleri, sonra da inkârlarını artıranları Allah ne bağışlayacak ne de onları doğru yola iletecektir. Münafıklara haber ver ki, onlar için acı bir azap vardır. Müminleri bırakıp kafirleri dost edinenler, onların yanında izzet mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet, Yalnızca Allah'a aittir. O size kitapta şunu indirmiştir. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini yahut onların alaya alındığını işittiğiniz zaman, onlar başka bir söze geçmedikçe kendileriyle beraber oturmayın. Aksi takdirde şüphesiz siz de onlar gibi olursunuz. Allah elbette münafıkların ve kafirlerin tamamını cehennemde bir araya getirecektir. Sizi gözetleyip duranlar, eğer size Allah'tan bir zafer nasip olursa, sizinle beraber değil miydik derler. Kafirler kazançlı çıkarsa, bu defa onlara üzerinize kol kanat gerip, müminlerden sizi korumadık mı derler. Artık kıyamet gününde Allah aranızda hükmedecek ve kafirlere müminler aleyhinde asla yol vermeyecektir. Münafıklar, Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını kendi başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Arada bocalayıp duruyorlar. Ne onlara ne bunlara. Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir yol bulamazsın. Ey iman edenler!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 Müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere ileride büyük bir mükafat verecektir. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size niçin azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi. Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru